Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve selamü aleyke ya sayyidil evvelin ve'l-ahirin ve ila el enbiya'i ve'l-mursalin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın nebilerine, rasullerine imani anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Gerçek manada Allah'ın vahdiyeti gibi eğer iman etmezsek Allah bizden imanı kabul etmez. Yani büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla ben iman ettim demekle kimse iman etmiş olmaz. Bizim kendimizi mümin zannetmemiz, Müslüman zannetmemiz bizi mümin ve Müslüman yapmaz. Allah'ın tarif ettiği gibi eğer müminsek, Müslümansak bu durumda mümin ve Müslümanız. Yok Allah'ın tarifine uymuyorsak, tarif ettiği mümin tarifine, Müslüman tarifine uymuyorsak biz istediğimiz kadar kendimizi mümin zannedelim, Müslüman zannedelim. Allah bizi mümin ve Müslüman olarak kabul etmedikçe iman etmiş olmuyoruz. Mümin olmuyor, Müslüman olmuyoruz. Bunun içinde Allah imanı nasıl anlatmışsa kendisine imanı nasıl anlatmışsa, meleklerine imanı nasıl anlatmışsa, kitaplarına imanı nasıl anlatmışsa, Resullerine, nebilerine imanı nasıl anlatmışsa, ahirete imanı nasıl anlatmışsa, öyle iman etmemiz lazım. Daha önce anlatmıştım, bir daha söyleyeyim. Nasıl ki Allah'a şirk koşmak vardır, aynı şekilde Melekleri de şirk koşmak vardır. Kitaplara da şirk koşmak vardır. Resullere de şirk koşmak vardır. Ahirete de şirk koşmak vardır. Allah'a şirk koşmak, herhangi birini, herhangi birinin sözünü, Allah'ın sözünden, Allah'tan daha çok sevdiğinde Allah'a şirk koşmuş oluyorsun. Allah'ın herhangi bir isminde, Herhangi bir kulü veya kendini Allah'tan daha önde görürsen, o isimde Allah'a şirk koşmuş olursun ki, müşrik olursun. Allah'ın o ismine iman etmemiş olursun. Mesela, Allah şunlara neden böyle muamele etti ya da bana böyle neden muamele etti? Ben olsaydım şöyle yapardım, ben şöyle merhamet ederdim. Dediğimizde kendimizi Allah'tan daha merhametli görmüş oluruz ki Bu Allah'ın Rahman ismine, Rahim ismine şirk koşmaktır Allah'ın meleklerine neyi şirk koşuyoruz? Melek demek, güç demekti, kuvvet demekti, meleki güç ve kuvvet demekti Güzellik demekti Allah'ın güzelliğini, güzel emrini yerine getiren varlıklar demekti Meleğe de şeytani şirk koşarız. Ya güzelliği severiz ya da şeytaniliği severiz. Eğer biri şeytanın verdiği vesveseyi güzellikten daha çok seviyorsa o şeytani meleklere şirk koşmuştur. Ondaki şeytani melekeler, şeytani güçler daha kuvvetliyse, melekten daha kuvvetliyse bu durumda o meleğe değil şeytana iman etmiştir. Şeytani tercih etmiştir çünkü. Aynı şekilde Allah'ın kitaplarına iman da herhangi bir kitabı Allah'ın kitabının önüne koyduğunda senin için o Allah'ın kitabından önce geldiğinde Allah'ın kitabına o kitabı, o kitapları şirk koşmuş oluyorsun. Niyetin ne olursa olsun, gerekçen ne olursa olsun bu böyledir. Resullere imanda kimi kendine örnek olarak aldınsa, kim senin için şahit olduysa, Allah'ın taviriyle, kimsenin şahidinse, kimsenin örneğinse, önderinse, rehberinse, kimin gibi olmak istiyorsan, eğer o Peygamberden önce geliyorsa, o da senin için Peygamber olmuş, Nebi olmuş, Resul olmuştur. Oyun Allah'ın Resulüne şirk koşmuş oluyorsun. Ahirete imanda da eğer dünyayı ahiretten daha çok seversen, dünyayı ahirete şirk koşmuş olursun ki bunlardan herhangi biri bizi müşrik yapar. Allah hepimizi şirke düşmekten muhafaza etsin, kendi kendini kandırıp mümin olmadığı halde, Müslüman olmadığı Allah'a teslim olmadığı halde kendini Müslüman zannedip kendi kendini kandıranlardan eylemesin inşallah. Allah'ın Resullerine imani anlamaya çalışıyorduk. Resulullah Efendimiz'i en güzel kim anlatır? Allah. Kitabında ona nasıl muamele ettiğini, ona nasıl bir vasıf verdiğini, ona neler emrettiğini nasıl olması gerektiğini en ince ayrıntısına kadar vahyetmiş. Elbette ki bizim burada bunların hepsini anlatmamız mümkün değildir. Bir kısmını anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın kitabını okurken Resulullah Efendimiz'i, diğer peygamberleri ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Çünkü onlar bizim için örnek. İman etmek için örnek almak gerekiyor. Bize şahit olması gerekiyor çünkü. Onun için ayet-i kerimede buyuruyor diyor Allah. Seni bütün insanlara şahit olarak gönderdim. Örnek olarak gönderdim. Evet, müminlere hitap ederken de Allah'ın Resulü size şahit olsun. Sizin için örnek olsun. Size, siz de insanlara, bütün insanlığa şahit olun. Örnek olun. Örnek insan olun. Örnek Mümin, Müslüman olun. Eğer bize örnek olacak olanı tanımazsak ne yaparız? Ya kendi vehmimize, zannımıza uyarız ya da birilerine uyarız. Eğer biri ebedi hayatını dert edinmezse, benim gayem ebedi hayatımı kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hazreti insan olmaktır demezse onun ahireti kazanması mümkün olur mu? Olmaz. Çünkü ahirete iman etmemiş olur. Onun için Allah ne de ayet Kerime'de De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Allah şart koyuyor. İmanın şartıymış. Resulullah Efendimiz'e tabi olmak imanın şartıymış. Sadece ben kabul ediyorum demek imanı olmuyor. Tabi olmak gerekiyor. Yani onu adım adım izlemek gerekiyor. Onun gibi yapmak gerekiyor. Onun gibi olmaya çalışmak gerekiyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın bütün isimlerinde kamildi. Kamil insan, Hazreti insan Allah'ın tabiriyle azim bir ahlak üzere. Bütün isimler onda azimdir, büyüktür, tamdır. Ama bu diğer insanlar için geçerli olmayabilir. Bütünüyle ona uyamayabilir. Bütünüyle onun gibi yapamayabilir Ama bütün çabasını gayretini sarf edip Onun gibi yapmaya Onun gibi olmaya çalışmalıdır Sahabe de öyle olmuştu Hiçbiri de onun gibi değildi yalnız Ama her birinde bir güzellik öne çıkmış Onunla Allah'ın rızasını kazanmıştır Bizim de öyle olmamız lazım Bütünüyle onun gibi olayım değil en azından bir taraftan onun gibi olayım. Ona benzeyeyim. Ona yakın olayım. Ne kadar ona benzedin, ne kadar onun gibi yaptın, o kadar ona yakın olursun. Allah'a yakın olursun, cennete yakın olursun. Allah Resulullah Efendimiz'i, diğer peygamberleri nasıl tanıtıyor? Hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ve وَيَخْشَوْنَاهُ Onlar, o peygamber, Allah'ın Resulü, Allah'ın Risaletini tebliğ eder ve Allah'tan haşyet duyar. Haşyet, büyük olanın büyüklüğüne karşı duyulan evet, edeptir, saygıdır. Bunu haşyetle yapar. Allah'ın Resulü öyledir. Bütün Resuller böyledir dedi. وَلَا يَخْشَوْنَ ahadin اِلَّا <اللّٰه> Onlar Allah'tan başkasına karşıyet duymazlar. Bir tek Allah'a karşı karşıyet duyarlar. Yani Allah'tan başkasından korkmazlar. Başkalarının hesabını yapmazlar. Bir tek Allah'tan karşıyet duyar ve Allah'ın hesabını yaparlar. Kim ne demiş, niye söylemiş, yermiş, Kötülemiş, küfürle itham etmiş, yanlışla itham etmiş, delillikle itham etmiş. Her ne söylerse söylesin, başkasının hesabını yapmaz ve ondan haşyet duymaz. Aynı zamanda onlardan bana zarar gelir diye de endişe etmez. Neden? Çünkü Allah buyuruyordu, sen Rabbinin Risaletini tebliğ et, o seni insanlardan korur dedi. Bunun için de endişe etme dedi. Aynı şekilde bütün müminler böyledir. Bütün müminler böyle olmalıdır, olmak zorundadır. Allah'tan harçiyet duyacak ve başka da hiç kimseden harçiyet duymayacak. Eğer o müminse. Değilse korkar. İnsanlardan korkar, bana zarar gelir diye. İnsanlardan korkar, benden uzaklaşır diye, beni kabul etmez diye. Rızkından korkar. Para kazanamam diye, beni işten atarlar diye Allah'a kulluğu ortaya koyamaz. Allah'ın vahyini olduğu gibi taşıyamaz, takdim edemez. Yani Resulullah Efendimiz'in Resulluğunu yapamaz. Neden? Çünkü o mümin değildir de ondan. Kendi peygamberini örnek olarak alamamış da ondan. Eğer pişman olacaksak bugün pişman olalım. Yanlış yaptığımızı anlayacaksak bugün anlayalım. Bugün anlayalım düzeltelim. Yarın bunu anladığımızda iş işten geçmiştir çünkü. Pişmanlık fayda vermez. Ayetleri okurken hep beraber göreceğiz. Evet. Onlar Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Haşyet duymazlar. Eğer haşyet duyarsa onu Allah'ın yerine koymuştur. Allah'a karşı duyması gereken haşiyeti başkalarına karşı duymuştur. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Hem de Resulullah Efendimiz'e buyuruyor. Sen insanlar ne der diye hesap yaptın. Allah ne der demeli değil miydin? Allah buna daha layık değil miydi buyurur. Hesabı yapılmaya layık olan Allah'tır. Allah ne der demeye herkesten daha layıktır. Bize düşen Allah ne deyip, Allah'ın emrettiği sevdiği gibi yapmamız lazım ve kefa billahi hasiba hesap görücü olarak Allah yeter sen hesabı Allah'a göre yap senin hesabını görecek olan Allah'tır insanlar değil insanlar seni beğenmiş veya beğenmemiş onlar senin hesabını görmeyecek. Senin hesabını görecek olan Allah'tır. Sen hesabı Allah'a göre yap. Çünkü hesap göreceği olarak Allah yeterlidir. Allah sana yetsin. Başkalarının evet, hesabını yapma. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e söylüyor. Vahyederken önce onu yetiştiriyor. Nasıl bir gönül haline sahip olması gerektiğini öğretiyor. Hayata, insana, nasıl bakması gerektiğini ve nasıl iman etmesi gerektiğini anlatıyor. Risaletini nasıl yapması gerektiğini, Allah'ın ayetlerini nasıl tebliğ etmesi, anlatması gerektiğini ona öğretiyor. Öğretiyor ve eğitiyor yalnız. Yetiştiriyor. Tabii ki onunla beraber müminleri de aynı şekilde. اِتَّبِعْ مَاُحِيَ اِلَيْكَ min Rabbi. Sen Rabbinin sana vahyettiğine tabi ol. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Eğer sen sana vahyolunana tabi olmazsan, başkalarının sözüne tabi olursan, onu Allah'ın yerine koymuş olursun ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Başkasını ilah edinme yani. Ve ağırd müşrikin, müşriklerden de yüz çevir. Yani Allah'ın vahyine uymayanlardan, tabi olmayanlardan o müşriklerden yüz çevir. Eğer biri Allah'ın vahyini bilmiyorsa, vahye tabi olduğunu nasıl söyleyebilir? O dinini ciddiye almamıştır, Allah'ı ciddiye almamıştır. Allah ne demiş, neden demiş, ne demek istemiş? O, onu ilgilendirmemiş demektir. Hiç kimse benim vaktim yoktu, zamanım yoktu, fırsatım yoktu deyip mazeret üretermez. Eğer sana ebedi hayatın lazımsa, Allah'ın rızası, dostluğu lazımsa, sen gerçekten ahirete iman etmiş, sana cennet lazımsa, senin Allah'ın kelamını dinlemen, Öğrenmen, okuman, anlaman Gerekmez mi? Ciddiye alman gerekmez mi? Ya eyyühe Resul, ey Resul, ey Allah'ın Resulü Ey Allah'ın Risaletini Yerine getiren Belliq ma'nzile İleyke min Rabbik Rabbinin sana indirdiğini Tebliğ et, anlat Ve in lem tef'al ve nebellaghte risaletahu eğer sen o ayetleri Allah'ın sana indirdiği ayetleri tebliğ etmezsen Allah'ın resulluğunu yapmamış olursun. Risaletini yerine getirmemiş olursun. Vallahu ya'simuke minan nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Endişe etme. Sen Allah'ın sana indirdiğini tebliğ et Endişe etme, Allah seni insanlardan koruyacaktır. İnnaallah'e la yehdil kıymil kafirin. Allah kafirleri hidayete erdirmez. Hakikati örtenleri hidayete erdirmez. Anladığı halde inkar edenleri yüz çevirenleri görmezden gelenleri hidayete erdirmez. anlamadığı halde anlamış gibi yapanları anlayıp da kendi kendini kandıranları hidayete erdirmez. Bunlar hepsi küfür. Hepsi hakikati örtmektir yani. Velev şa Allahu ma ushrekul. Eğer Allah dilemiş olsaydı o müşrikler şirk koşamazlardı. Ve ma cealnake aleyhim Hafize. Biz seni onların üzerine muhafız kılmadık. Sen onların bekçisi değilsin. Senin vazifen tebliğ etmektir. Ve ente aleyhim bi vekil. Sen onlar üzerinde vekil de değilsin. Sen onların vekili değilsin. Onların hesabını sana sormayacağım. Sen davetini yap. Allah'ın sana indirdiğini tebliğ et. Sen onların üzerinde ne muhafızsın ne de vekilsin. Çünkü hafiz olan da, vekil olan da Allah'tır. Allah Resulullah Efendimiz'e günün bakışının nasıl olması gerektiğini öğretiyor. Yani senin bir vazifen var ille de onları hidayete erdireceksin diye bir vazifen yok. Bir muhafızlığın yok, bir vekaletin yok. Sen vazifeni yap. Ve ma erselna ke illa kafeten linnasi beşiren ve nezira. Biz seni bütün insanlara, bütün insanlara uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik. Senin vazifen Allah'ın ayetleriyle müjdelemektir ve uyarmaktır. İman edenleri cennetle müjdelemektir, Allah'ın rızasıyla müjdelemektir. İman etmeyenleri de cehennemle uyarmaktır. Allah'ın azabıyla, hem dünyada hem ahirette elim azabıyla, mühim azabıyla, iç yakan, alçaltıcı azabıyla uyarmaktır. وَلَكِنَّ اَكْسَنَا nasi la يَعْلَمُونَ Ama dedi Allah, insanların çok bunu bilmiyor. Demek ki Allah'ın nebilerinin, Resullerinin asli vazifesi neymiş? Allah'ın vahyini tebliğ etmek. Kulü Rabbi ile buluşturmak. Rabbinin vahyi ile buluşturmakmış. Kul makuntu bid'an bine rusul. Ben Resullerin ilki değilim kendi kendine türemiş bir resul değilim. Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusuyum. Daha benden önce de resuller gelmiş geçmiş. Ben ilk resul değilim de. "Vama edri ma yuf'alu bi." Bir de de ki Allah bana ne yapar? Nasıl bir muamele yapar? Ben bunu bilemem. Bu konuda ben karar veremem ve ben bunu da bilmiyorum. Allah bana nasıl bir muamele edecek? وَلَا <gülüyor> بِيْكُمْ Size de nasıl muamele edeceğini bilmiyorum. Yani, senin Rabbin Allah'tır. Sen Allah ile muhatapsın. Allah senin içini de bilir, dışını da bilir. Allah'a iman et. Rabbine abd olmaya çalış. Abdol. Zahiri olarak tavrınla, hareketinle dışarıdaki insanlar seni mümin olarak görebilir. Bu geçersizdir. İn ettabe'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vah olanlara tabi olurum. Allah'ın bana vahyettiğine tabi olurum. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. Böyle söyle dedi. Yani kulum benimle muhatap olduğunu bilsin. Benim vahyimle muhatap olduğunu bilsin. Bununla beraber sen de bir kulsun. Sana vah yoluna tabi ol. Ben bana vah yoluna tabi olurum de. Ben böyleyim de. Eğer siz de müminseniz siz de böyle olun de. illa rahmeten lil alemin. Biz seni sadece yalnız alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Neyle rahmet oluyor? Allah'ın vahyiyle rahmet oluyor. Allah'ın ayetlerini taşımakla rahmet oluyor. Kim ona tabi olursa, onunla beraber olursa Allah'ın rahmetinin içine girer. Kim ona tabi olur, ona resul olur, onun getirdiği vahyi taşırsa ne olur? O vahyi taşıdığı insanlara rahmet olur. Lekad <gülüyor> caukum resulun <gülüyor> min enfusikum aziz. Andolsun ki size sizin içinizden bir resul gönderdik ki o aziz bir resuldur. O Allah'ın şereflendirdiği bir resuldur. Şerefini Allah'tan alan bir resuldur. Aleyhi ma'anittum harisun aleykum. O size karşı çok düşkündür. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkündür. Bil müminine raufun rahim. Müminlere karşı Rauf ve Rahim'dir. Allah'ın Rauf ve Rahim ismi üzerinde kemaliyle tecelli etmiştir. Yani ile muamele eder, yumuşaklıkla muamele eder Rauf ve Rahim. Eğer siz ona tabi olursanız sizi aynı zamanda yüceltir, ref eder. Sizi Rauf yapar, onunla beraber Rahim olursunuz. ve bi marhamatin minallahi lim talehum Uhud savaşında Resulullah Efendimiz ile istişare etmişti. Çoğunluk düşmanı dışarıda karşılayalım dediler. Resulullah Efendimiz içeride karşılamayı tercih ediyordu. Çoğunluk dışarıda karşılayalım deyince dışarıda karşıladılar. Uhud'u hepimiz biliyoruz. Aslında Uhud Hüsrandır. İmtihan, büyük imtihan. Sonra o düşmanları dışarıda karşılayalım diyenler, ilk önce kaçanlar oldu. Ama buna rağmen Allah buyurdu ki, Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara yumuşak davrandın. Allah rahim ismiyle sana tecelli ettiği için, sen onlara yumuşak davrandın. Ve lev kunt fez zalizel Eğer sen onlara karşı katı kalpli olsaydın, onlara kaba davransaydın. La entad min havlik. O zaman onlar senin etrafından dağılırlardı. Fa'fu anhum onları afet. Ve stagfir onlar için istiğfar et. Allah'tan mağfiret dile. Ve şavirhum fil emr onlarla istişare etmeye devam et. İstişarede onlar yanlış yaptılar ama onlarla istişare etmeye de devam et. Feyza azmete ne zaman ki bir iş için azmettin, bir işe karar verdin ve tevekkül al Allah, Allah'a tevekkül et, Allah'a güven, in Allah'e mütevekkilin. Allah kendisine tevekkül edenlere güvenenleri sever. Resulullah Efendimizi yetiştirirken ümmeti beraberinde yetiştiriyor Allah nasıl yapması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini öğretiyor. فَلَعَلَّكَ بَغِيُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ اَصِرِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمُنُوا بِهَذَ الْحَدِيسِ اَسَّفَةً Onlar iman etmiyor diye, onlar bu sözü, bu Allah'ın kelamını kabul etmiyor, iman etmiyorlar diye neredeyse kendini kahredeceksin kendini kahredeceksin öyle mi buyurur böyle yapma dedi sen Rabbinin Risaletini tebliğ et kendini böyle kahretme iman etmiyorlar diye Allah'ın kelamını kabul etmiyorlar diye bu bütün davet edenler için böyle geçerlidir Vasbirle hüküm Rabbi Rabbinin hükmüne sabret. Fakine kabı ağıyonuza sen bizim nazarımızın önündesin. Yani ben sürekli sana nazar ediyorum, nazarımın önündesin. Onun için hüküm ne olursa olsun Rabbinin hükmüne sabret. Vasebih be hamdi Rabbim ke hine Kalktığın zamanda, işe başladığın zamanda, Allah'ın vahyini tebliğ ettiğin zamanda Rabbini hamd ile teşbih et. Ve enzir aşiretekel akrabin. Önce, öncelikle aşiretini ve yakın akrabanı uyar, davet et. Öncelik onlarındır. Akrabanı, aşiretini uyar ve davet et. Waqfil janaheke limanit tabaheke minel mu'minin, müminlerden sana tabi olanlara rahmet kanadını ger. Onlara karşı rahim ol, onların üzerine rahmet kanadını ger. Beyin asevke ve kul inni berun sana asi oldurlarsa isyan eder itiraz ederlerse de ki onlara ben sizin yapmış olduklarınızdan yaptıklarınızdan amelinizden uzak sana tabi olmadılarsa tabi olmayınca ben sizden sizin amellerinizden uzakım dedi yani sizin yaptığınızı kabul etmiyorum. Tevekkül alel azizir rahim. Sen aziz ve rahim olan Rabbine tevekkül et, ona güven. Vesbir nefseki ma anledine yed'une rabbahum bil ghadawati Sen Sabah akşam Rabbinin rızasını isteyenlerle beraber ol. Onlarla beraber sabret. Yürüdüğüne <gülüyor> şehu, Onlar Allah'ın cemalini isterler. Sen onlarla beraber ol. Onlarla beraber sıkıntıya göğüs ger ve sabret. Ve la te'addu aynake anhum turidu zinetel hayatib dünya o diğerleri gibi dünya hayatının zinetine nazar etme. Dünya hayatını seven, dünya hayatının süsünü sevenlere imrenme, onlara bakma. Sen sabah akşam Rabbinin cemalini isteyenlerle beraber ol. Ve la tuti' men kalbehu en zikrina kalbi bizi zikretmekten gafil olanlara bakma onlara aldırış etme ve tebe'e hevahu onlar kendi hevalarına nefsinin ardılarına, isteklerine uymuşlar onlar Allah'a ve Resulüne tabi olmamış kendi nefislerinin hevasına tabi olmuşlar. Vekane emruhu purotu. Kendi arzuları, istekleri peşinde gidip aşırılığa düşenlere uyma, tabi olma, onlara itaat etme. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e. Dolayısıyla bütün müminlere, ve izara kelledi ne kafaru in yattaqizun eke O kafirler seni gördüklerinde, bu mu bizim ilahlarımızı kendi diline doluyan derler? İlahlarımız hakkında ileri geri konuşan bu mu derler? Ehaz elledi, yes kuru, Sizin ilahlarınız hakkında ileri geri konuşan, onları küçümseyen bu mu derler? ''Ve hum biz zikr Rahmani hum kafirun. Oysaki onlar Rahman'ın zikrini inkar edenlerdir Rahman'ın ayetlerini inkar ediyor zikrini inkar ediyor vahyini inkar ediyor bir de başka şeylere başkalarına tapmayın puta tapmayın dünyaya tapmayın diyen Allah'ın Resulü için evet, onu alaya alır bizim ilahlarımızı diline dolamış derler. Ne anlayacağız şimdi biz bu ayetten? Hangi ayet olursa olsun mutlaka onu bugüne taşıyıp burada anlamamız gerekir. Allah'ın vahyine gelin, Allah'ın Resulüne tabi olun denildiğinde, Allah'ın hükmü ortaya konulduğunda Birileri kendi ilahını hemen öne sürer veya ahiret dünyadan daha değerlidir, daha önemlidir dendiğinde dünyaya tapanlar, dünyayı ahirete şirk koşanlar hemen kızar. Niye böyle söylüyorsun deyip kızar. Yani bu hiçbir zaman değişmez. ahireti tercih etmediği için dünyayı ahirete şirk koştuğu için hepsi bununla bağlantılıdır. Kul <gül> inne ma ana beşerun de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Yuha ileyye enma ilahukum ilahuhum vahid. Bana ilahınızın ilahımızın Tek bir ilah olduğu yoruluyor. Allah bana vahy ediyor. فَاسْتَقِيمُوا iley Öyleyse ona, tek olan Allah'a yönelin, Allah'a dönün. وَاسْتَغْفِرُهُ Ondan mağfiret dileyin, ona istiğfar edin. lil لِلْمُشْرِكِينَ Müşriklere yazıklar olsun. Böyle yapmayanlara yazıklar olsun, Böyle olsun. Kol inna ma ena beşerül De ki ben sizin, ben de sizin gibi bir beşerim. Yuhai ileye enna ma ilahukum ilahun wahip. Evet, Allah bana bir tek kendisinin ilah olduğunu vahyetmiştir. Ve men kane yarju lika kim ki Rabbin'e kavuşmak istiyorsa kavuşmayı umuyorsa kavuşacağına iman etmişse fe yamel amelen salihah o zaman salih amel işlesin eğer iman etmişse Rabbine kavuşacağını umuyorsa salih amel işlesin vela yushrik bi ibadeti Rabbih Hiç kimseyi de Rabbinin ibadetine ortak koşmasın onu ortak yapmasın yani ibadeti bir tek Allah'a yapsın. Hiç kimse için değil. Sadece onun için. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا فَاسْتَمِقْ kema اُمِرْتُ Sen Rabbine davet et. Rabbinin sana emrettiği gibi dost doğru ol. İstikamet üzere ol. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا onların hevasına, heveslerine tabi olma. Ya Allah'ın sana vahyettiğine tabi olursun, ya da kendi hevesine, ya da başkalarının heva ve hevesine tabi olursun. Sen Rabbinin sana vahyettiğine tabi ol, dost doğru ol, ve kul amen tu enzalallah min kitab de ki ben kitaptan Allah neyi indirmişse ona iman etmişim ve ömür tu li adile beynekum bir de aranızda adaletle hükmetmekle emrolunmuşum Allahu rabbuna ve rabbukum Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Lena a'maluna ve lekum Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size'dir. La hucce baynana ve baynakum. Sizinle bizim aramızda tartışma konusu olacak herhangi bir şey de yoktur. Bütün insanlar için söylüyor. Aramızda Tartışmaya sebep olacak herhangi bir şey yoktur. Ya Allah'ı kabul edersin ya kabul etmezsin. Hepsi bu kadar. Kabul edersen beraber yürürüz. Kabul etmezsen sizin amelleriniz size, bizim amellerimiz bizedir. Ben haklıyım diye kendini bana karşı savunmana gerek yok, ispatlamana gerek yoktur. Kendini Allah'a ispatla. Eğer iman etmişsen istikamet üzere olacak salih amel işleyeceksin. Ameline bak. Bu işler lafla olmuyor demektir bu yani. Allahı yemeğe bine ne ve mesir. Allah mutlaka bizi bir araya toplayacak, hepimizin hesabını görecek olacak olan odur ve dönüş de onadır. Fesbir kemasebere ulul azmi rusu. Sen de o Azim sahibi resuller gibi azmet. Resullerden azim sahibi gibi sen de onlar gibi azim sahibi ol ve azmet. Yani tavrını ortaya koy, hak üzerinde diren, çabanı, gayretini sarfet, büyüktür, azimdir, azmet. Vela testajil lehum. Onlar için de acele etme. Birileri yanlış yapıyorsa hemen onlara ceza gelsin, hemen onlar anlasın, hemen onlar tabi olsun. deme. acele etme onlar için. Kènnehum yu ma yerauna ma yuaduna lem yelbesu illa saaten min nehar. Onlar kıyamet günü azabı gördüklerinde sanki dünyada gündüzün bir kısmı kadar, bir saati kadar kalmış gibi zannederler. Dünya hayatı bir saat kadar gelir onlara. Belagun fehen yuhleku illel kılmel Fasikin. Bu bir tebliğdir. Bu Allah'ın kullarına yaptığı tebliğdir. Allah fasık olanlardan başkasını helak etmez. Yani bile bile Allah'a karşı gelenlerden başkasını Allah helak etmez. Ve in Neredeyse onlar sana o vahyettiğimizden başka bir şeyi söylemen için evet, seni zorladılar. Başka bir şey söylemen için neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ Senin Allah'a iftira etmen için seni zorladılar. Allah'ın vahyettiğinin dışında bir şey, başka bir şey söyle diye evet, seni fitneye düşürmeye, seni zorlamaya çalıştılar. وَاِذَنْ لَا اَتَّخَزُكَ Khalida Eğer sen öyle yapsaydın, o zaman seni dost edinirlerdi. Seni dost olarak kabul ederlerdi. Ele etmeyince ne, ne oldu? Kabul etmeyince ne oldu? Kabul etmeyince düşman kabul ettiler. Evet, ayet devam ediyor. Ve leula en sebetnake. Eğer biz seni sabit kılmasaydık, ayağını sağlam tutmasaydık, sağlamlaştırmasaydık Kit tu terkenu ileyhim şeyen kalila. Az da olsa neredeyse onların istediği gibi bir şeyler söylemeye meyletmiştin. Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz'e. Yani onlar iman etsin diye neredeyse onların istediği gibi az da olsa bir şeyler söylemeye meyletin. Ama biz seni sağlamlaştırdık. Müsaade etmedik buna. Onun için birileri yanlış yaparken söz konusu Allah'ın vahyi olunca taviz olmaz. Eğer yapsaydın ne olurdu? Evet, ayet devam ediyor. İzzel le ezzeknake di'fel hayati ve di'fel memat Bu durumda eğer yapsaydın Allah'ın vahiyinin dışında bir şey söyleseydim. Biz sana hayatın ve ölümün acısını kat kat tattırırdık. Sümme la tecidû leke aleyna nesîrâ. Sonra bize karşı sana yardım edecek bir yardımcı da bulamazdın. Yani sana öyle bir azap ederdim ki, hem hayatın hem ölümün, Acısını kat kat sana tattırırdım ve hiç kimse de sana yardım edemezdi. Kim Allah'a karşı yardım edebilir? Allah birini azap ederse. Ne anlıyoruz burada? Nasıl anlamamız lazım bunu daha doğrusu? Herhangi bir konuda eğer biz sadece Allah'ın vahyettiğini söylemezsek, Allah'ın emrini söylemezsek, ona bir şeyler başkasının hevasına uyup onun söylediği gibi söylersek, o zaman hayatın ve ölümün acısını kat kat acısını takmayı hak ettik demektir. Ve hiç kimse de bize Allah'a karşı yardım edemez demektir bu. Allah bunu kat kat tatırır da kul bunun farkında bile olmaz. Onu başka şeylere bağlar. Allah'tan yüz çevirdiği için azap olduğunu anlamaz bunu. Evet, azabı yaşar, feryat eder ama bunu anlamaz. Onu başka şeylere, başka sebeplere bağlar. Niye? Her anda Allah'ın yine iman etmemiş de ondan. Mülkün Allah'a ait olduğunu kavrayamamış da ondan. Kendisi Allah'ın kulu olduğunu, Allah'ın kendisine muamele ettiğini, yaptığını anlamamış da ondan anlamıyor. Tesadüfe bağlıyor ya da insanlar onu birbirine, suçu birbirine atıyor. Allah'a şirk koşacak ya, senin yüzünden diyor şöyle şöyle oldu. Senin yüzünden ben diyor hasta oldum, senin yüzünden. Senin yüzünden diyor verem oldu, kanser oldu. Şirk, Allah'a şirk. Birilerini suçlayacak ya Ya yühennebi Lime tuharrimu Ma ahallallahu leke Ey Allah'ın Nebisi, Peygamberi Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendine neden haram kılıyorsun? merda merdâte Ezvâcik Zevcelerinin rızasını gözeterek Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendine neden haram kılıyorsun? وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Tevbe Allah gafur ve rahimdir. Yani, peygamberini de affetmiyor. Helal kıldığı bir şeyi kendine haram kılma buyuruyor yani. يَا يُحَالْ bil Ey ötüsüne bölünen gum el leyle illa khalila geceleyin kalk bir kısmı haric evet geceleyin kalk ayakta dur kıyam kıyamdadır nisfahu evun kusminhu qalila yarısı kadar veya ondan biraz daha az biraz eksil evzet aleyhi ve rattilil qur'ane tertila ya da Gecenin yarısının daha fazlasını ayakta geçir. Ne yap? Tertil üzere Kur'an'ı oku. Kur'an'ı tane tane oku diye tefsir edilir. Ya tertil tane tane değildir. Tertil bütün hücrelerine Allah'ın ayetlerini yedir. Niye böyle yapman gerekiyor? İna senülkı aleyke kabul sakıyla Çünkü biz sana ağır bir sözü vahy edeceğiz Allah'ın vahyi ağırdır Çünkü sen bu ağır vahyi taşıyacaksın bunu taşıyabilmen için önce senin buna hazırlıklı olman gerekiyor Bunu içinde gece kalk Allah'ın ayetlerini tertil üzere yani üzerinde Tefekkür et derinlemesine Tefekkür et tappaku et. Tedebbül et, iyice her zerrene Allah'ın ayetleri yedirilsin ki bu vahyi sana vahy edeceğimiz bu ağır sözü taşıyabilirsin. Demek ki gece kalkmak Resulullah Efendimiz'e farzmış. Daha önce sahabe de onunla beraber kalkıyordu. Ama Allah bunu farz kılmadı. Fakat Allah'ın vahiyini taşıyanlar mutlaka gece kalkmalıydır. Allah'ın ayetlerini tertil üzere okumalıdır. Ayetleri üzerinde tefekkür etmelidir. Muhammedun eba ahadin min Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir. Velakin <Gülüyor> Resulullah o Allah'ın Resulü'dür. Ve hatemen nebiyyin, nebilerin sonuncusu mührüdür. Nebiliği mühürleyendir. Hatemen nebiyyindir. Ve kanallahu bi kulli şeyin alima. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah müminlere karşı, müminlere karşı, Resulullah karşı nasıl bir hal, nasıl bir tavır içinde olmaları gerektiğini de beyan ediyor. Huve allazi ba'ase fil ummiyine rasulen minhum yatt'alayhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Allah o ümiler içinde okuma yazma bilmeyen, kitabı bilmeyenler içinde ayetlerini okuyan, kitabı öğreten, hikmeti öğreten, nefisleri teskiye eden bir peygamber göndermiştir ki ve in kanu min qablu le fidalalin onlar bu Allah'ın resulü gelmeden önce onlara Allah'ın ayetlerini okuyup, hikmeti öğretip, nefislerini teskiye etmeden önce apaçık bir delaletteydiler buyurdu. Demek ki bize Allah'ın ayetleri okunmadan, beyan edilmeden, kitap öğretilmeden, hikmet öğretilmeden, nefsimiz teskiye olmadan apaçık bir delaletteymişiz. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah'ın ayetleriyle muhatap olmayanlar Hikmeti öğrenmeyenler, nefsini teskiye olmayanlar apaçık bir derâhetdeymiş. Ve in yekâdu'llezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim. O iman etmeyenler, hakkı, hakikati örtenler Allah'ın ayetlerini, Allah'ın zikrini işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Yani kimle nefretle bakıyor? Lem semiu zikre ve yaquluna innehu la majnun ve senin için derler ki bu delidir. Bu mecnundur. Ama kimle nefretle bakıyorlar? Ellerinden gelse gözleriyle seni devirirler. eğer Allah'ın ayetlerini okuduğumuzda, anlattığımızda birileri öyle kimle, nefretle bakıyorsa, kimmiş onlar? Allah onlara kafir dedi. Allah'ın ayetlerini okuduğumuz için, Allah'a itaat edelim, ahireti dünyanın önüne alalım, Allah'ın rızasını gözetelim dediğimizde, eğer onlar bizim söylediğimizi beğenmediyse, kinle nefretle baktıysa, onlar kafirmiş. Kul evet, de ki in tufu ma fi Siz kendi göğsünüzdekini gizleseniz de içinizdekini gizleseniz de eutubduhu onu açıklasanız da yalemuhu Allah. Allah onu biliyor. Yani senin nasıl baktığını biliyor. Allah'ın ayetleri sana okununca senin neyi hissettiğini, ne düşündüğünü, ister gizle ister açıkla Allah onu biliyor. Vay Allahu Mafill Samawati Vafill Erd. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilendir. Seni mi bilmez? Vallahu Ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Dilersen seni hemen helak eder. Eğer sana imkan tanıyorsa seni bilmiyor ya da sen onu kandırdır manasına gelmez. Ayet devam ediyor. Yılma tecidu kullu nefsin ma amilet bin hayrin muhdaran ve ma amilet bil su. Her nefsin hayır olsun, şer olsun. Her neyi yapmışsa o gün onu kendi önünde hazır bulur. O göndermiş çünkü. Hayırdan şerden neyi görmüşse kıyamet günü kendi önünde onu hazır bulur. Teveddu lev enne ve beynehu emeda beida. İster ki o işlediği günahlarıyla, yanlışlarıyla arasında çok uzun bir mesafe olsun. Yani onu görmek istemiyor. Keşke bu amelim benden uzak olsa, önümde olmasaydı, der. Ve اللّٰهِ Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Allah bana karşı dikkatli olun diyor, azabımdan, gazabımdan sakının diyor. Kendisinden sizi sakındırıyor. Nestehu vallahu raufun bil ibad. Evet. Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Bununla beraber Allah kullarına karşı rauf, yumuşak muamele eder. O yumuşak muameleye aldanmayın. Burada sana yumuşak muamelede bulunuyorsa sen güzel yapasın diyedir. Doğru yapasın diyedir. Ahirette yanlışının karşılığını bulacaksın. Cezasını çekeceksin. Onun için buradaki raufluğuna aldanıp orada da bana rıfk ile muamele eder deme. Allah sizi kendisinden, zatından sakındırıyor. Ayet devam ediyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız ettabiuni. Bana tabi olun. Yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum. Eğer siz bana tabi olursanız Allah da sizi sever ve sizin günahlarınızı mağfiret eder. وَاللّٰهُ <gülüyor> غَفُورٌ rahim. Allah gafur ve rahimdir. Yani sen Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan Allah'ı gerçekten seviyorsan bu durumda yapman gereken şey nedir? Peygambere tabi olmak, uymak. Eğer bunu yaparsan Allah da sizi sever ve günahlarınızı mağfiret eder. Allah gafur ve rahimdir çünkü. Ama tabi olmazsan Allah'ı sevdiğini ispatlamış olmazsın. Senin sevgin yalan bir sevgidir. Laftan ibaret bir sevgidir. Evet devam ediyor diye. Kul evet de ki Etiyullah'a ve Resul. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve intevellu eğer onlar dönerlerse Allah'a ve Resulüne itaat etmekten yüz çevirirlerse ve inna Allahi la yuhibbul kafirin. Allah muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ne olmuş oldu? Allah'a ve Resulüne sevmeyen, Allah'ı sevmeyen Resulüne tabi olamaz. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen Kafirdir dedi. Allah kafirleri sevmez. Beni sevdiğini söylemenle iş bitmiyor dedi. İspatla onu. Resulüme tabi ol. İmanını ispatla. Allah da seni sevsin. Günahını mağfiret etsin. Yok seni yüz çeviriyorsun tabi olmaktan. gereğini yapmaktan. Allah da kafirleri sevmez. Sen o zaman kafir olmuş oldun. Ya eyyühellezine amenu Ey iman ettiğini iddia edenler Eti Allah ve Resul, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tevallu anhu. Ondan yüz çevirmeyin. Ve entum Siz onu dinliyorsunuz. Onu dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Onu dinlerken neyi dinliyoruz? Allah'ın ayetlerini. Etii <gülüyor> Allah ve Resul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve tenaza'u ve tefşalû. Birbirinizle çekişmeyin. Birbirinize düşmeyin. Ve tesheb rihukum eğer birbirinizle çekişirseniz, birbirinize düşerseniz ne olur? Rayhanınızı kaybederseniz. Rayhanız, kokunuz gider. Yani mümin kokar. Mümin ne kokar? Mümin güzellik kokar. Mümin Allah'ın güzelliğini yansıtır. Müminin imanı kokar. Eğer siz birbirinize tartışırsanız o mümin kokusunu kaybedersiniz. Güzel koku insanı çeker. Pis kokuyu da uzaklaştırır, tiksindirir. Tartışınca ne olur? O müminlik kokusunu kaybedersiniz dedi. Onun için söylüyoruz. Müminler tartışmaz. Ayetleri okurken Allah beyan etti. De ki aramızda tartışma konusu olacak herhangi bir şey yoktur. Ya iman edersiniz ya etmezsiniz. Çünkü bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizledir. Bizi bir araya toplayıp hesaba çekecek olan Allah'tır. Neye tartışıyorsun? niye kendini ispatlamaya çalışıyorsun? niye ile de ben doğruyu yapıyorum diyorsun? kendini Allah'a ispatlaman gerekiyor bir kul olarak amelin de ahlakın da ibadetin de evet sonra rayhanızı kaybedersiniz وَاسْبِرُوا sabredin اِنَّ اللّٰهَ مَا sabirin. eğer birileri ille de tartışıyorsa onlara karşı da sabret Sabırlı ol Allah sabredenlerle beraberdir. Yani Allah o tartışıp münakaşa yapanların belasını verir dedi. Siz kokunuzu kaybetmeyin dedi. Müminseniz kokunuzu kaybetmeyin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer tartışıp birbirinizle münakaşa ederseniz Allah'a ve Resulüne itaat etmemiş olursunuz dedi. Onun için ısrarla söylüyoruz. Dinimizi Allah'tan öğrenmemiz lazım. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini Allah'tan öğrenmemiz lazım. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini Allah'tan öğrenmemiz lazım. Bu durumda birbirleriyle tartışanlar kaybetmiştir. Allah'a ve Resulüne itaat etmemiştir dedi. Mümin olma korkusunu kaybetmiştir. Yani mümin artık onları sevmez ve sevemez müminlik rayihasını kaybediyor çünkü Ya yühelediğine Eti Allah'a ve eti urresul ve ulul emri minkum ey iman ettiğini iddia edenler Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin bir de sizden olan emir sahibine ulul emre itaat edin Beyin tenazatım bir şeyin herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, baruduhi ile Allah ve onu hemen Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Allah o konuda ne hüküm vermiş, onu alın, onu Kur'an'a götürün, onu Sünnete, hadise götürün. Bana göre şöyledir, adetimiz böyledir. Bizim geleneklerimiz böyledir demeyin. Allah'a ve Resulüne götürün. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer siz Allah'a ve ahirete iman etmişseniz böyle yaparsınız. Yok iman etmemişseniz kendinize göre, örfünüze göre, törenize göre, adetinize göre, birilerine göre hareket edersiniz. زَلِكَ hayrun اَحْسَنُ تَوِيلًا Bu hem hüküm açısından hem sonuç bakımından kayırlı olan budur. Onu Allah'a ve Resulüne götürmek. Ve men yeti Allah'a ve Resul'e kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve ulayi kemaal en an Allahu aleyhim. Allah kendisine o nimet verdiği kullarıyla beraber eder ki onlar. Minin Nebiyin, de beraber eder ve Sadikin, Sadiklarla beraber eder ve Şühaeda, Şahitlerle beraber eder ve Salihin, Salihlerle beraber eder. Onlar, Kıyamet günü onlarla beraberdirler ve hasu ne olayı bunlar ne güzel arkadaştır. Neye karşılık kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Biri dese ki ben Allah'a ve Resulüne itaat ediyorum. Bu durumda senin arkadaşların nebilerdir, sıddıklardır, şahitlerdir, salihlerdir. Senin de bunlardan birinin halini üzerinde göstermen gerekiyor. Yani biri sana bakınca bu gerçekten sadıklardandır, salihlerdendir. Şahitlerdendir diyebilmesi lazım. Hiçbir şey yokken lafla ben Allah'a ve Resulüne itaat ettim demek de olmaz. Kendimizi kandırmak olur yani. Men yuti'ar Resul kim resule itaat ederse fekad <Sessizlik> ata Allah. O Allah'a itaat etmiştir. Ve <Sessizlik> men kim de yüz çevirir dönerse bana erselna ke aleyhim Biz seni onun üzerine bekçi olarak göndermedik. O tercihini yapmıştır. Bırak cehenneme kadar yolu var demektir. İnne ladi ne yübayi ona ke, Allah. O sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Ya dullahi foku <gülüyor> Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Bemne kese fe İnne ma yen kusu ala nefsiihi. Kim ahdine vefa göstermezse o biatının gereğini yerine getirmezse, ondan dönerse kendi aleyhinde dönmüş olur. وَمَنْ اَوْفَا بِمَا اَحَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ Kim de ahdine Allah'a verdiği o ahde vefa gösterirse, o biatının gereğini yerine getirirse, فَسَيُّتِهَا اَجْرًا azima Ona ecir bir Azim bir ecir vardır, azim bir karşılık vardır. Allah'a verdiği sözü yerine getirmiştir. İnna ma kana, koul al mu'a minine, ıza du'a ila Allah ve Rasul, niyakuma beynehum. Aralarında hükmetmesi için. Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü sadece şudur en yakulu semina ve ateina onların söylediği işittik ve itaat ettik demektir yani gelin Allah ve Resulü aranızda hüküm versin hüküm Allah'ın kitabına göre, Kur'an'a göre olsun dendiğinde onların sözü sadece işittik ve itaat ettik demektir. Değilse, değilse mümin değildir. ''Ulaike humul müflihun'' İşte kurtuluşa erenler, felaha erenler bunlardır. Böyle demiyorsa onlara kurtuluş yok. Allah'ın hükmini kabul etmemişse. Ve men yutuy Allah kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve yakşallah ve Allah'a karşı kahyet duyarsa ve yetahi ve ulayı faizu Allah'a karşı haşyet duyarsa ondan sakınırsa işte kurtuluşa erenler saadete erenler bunlardır. La tec'alu duayen resul beynekum Birbirinizi çağırdığınız gibi Allah'ın resulünü öyle çağırmayın. Ke duayen بعدكم بعدها birbirinizi çağırdığınız gibi onu çağırmayın. Kad yar'lamullahu'l-ladine yeteselleluna minkum. Allah sizden diğerinizle siper ederek kaçanları bilir. Livazen ve liyahzari'l-ladine yuhalifûne en emrihi entesibehum fitnetun ev yusibahum azabun alim. kendini kandırıp peygamberi kandırmaya çalışıp böylece onun emrine akhiri davranmış olanlar kendi kendilerini fitneye düşürmüşlerdir onlara onlara acıklı elin bir azap vardır, onlar Allah'ın azabından sakınsınlar, eğer sakınabiliyorlarsa. Yani Allah'ın Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiğinde, davet ettiğinde, o birbirlerini siper edip kaçanlar, kendini Allah'ın azabına karşı korusun bakayım. Allah kaçmayın diyor yani. Vama kana li mümin, vla müminet. Iza kda Allahu ve Resuluh emra. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiği zaman, hükmettiği zaman, şunu şöyle yapalım, şu şöyle olsun dediği zaman, bir mümin erkek ve bir mümin kadın için ikisini ayrı ayrı Allah tıkır ediyor. Onların kendi iradeleriyle seçme hakkı olmaz. Allah ve Resulü'le Resulüne itaat etmeleri lazım. Eğer müminse. Müminler böyledir yani. En yekuna min emrihim. Onlar orada kendi iradelerini, kendi ihtiyarlarını kullanmazlar. Yani kendine göre seçim hakkı yoktur. Allah ve Resulü emretmiş. Ben de bunu böyle istiyorum diyemezler. وَمَنْ يَعْسِ ve resuluhu Kim kendi tercihini ortaya koyarsa, Allah ve Resulü'nün emri karşısında, hükmü karşısında kendi tercihini ortaya koyup asi olursa, Allah'a ve Resulüne asi olursa, فَقَدَّلَّ دَلَالًا مُوِّنَا O apaçık bir delaletle delalete düşmüştür. Yani dinden, imandan çıkmış, devlete düşmüştür. Ennebiyyü evlabil mü'minine min enfusikum. <Sessizlik> Allah'ın peygamberi, nebisi, müminler için kendi nefislerinden daha önce gelir, daha sevgilidir. Yani müminler peygamberi kendi nefislerine tercih ederler ve azrazrahu ummu onun zevceleri de onların anneleriydi ya <gülüyor> eyhallezine amenu ey iman ettiğini iddia edenler ittakullaha ve amenu bi rasulih <gülüyor> allaha karşı takva sahibi olun sorumluluklarımızı yerine getirin, ve onun resulüne iman edin. İman ederseniz ne olur? Yu'tikum kum inni min rahmetihi. O size rahmetinden iki kat verir. Ve yec'al lakum nuren temşuna bihi. Size bir nur verir ki o nurun ışığında yürürsünüz. Bu manevidir. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Sizi mağfiret eder. Vallahu Gafurun Rahim. Allah gafur ve rahimdir. Yani kim Allah'a karşı takva sahibi olur ve Resulüne iman ederse Allah ona rahmetinden iki kat verir. Bir de nurunda, ışığında yürüyecek bir nur ona verir. Bu nur gönüldeki bir nurdur. Onunla Hakkı batılı ayırt eder, yanlışı doğruyu ayırt eder, güzelliği, çirkinliği ayırt eder. Allah'ın rızası nerededir, gazabı nerededir? Evet, bu nur, bu nurun ışığı ona onu gösterir. Neyin karşılığında? Resulüne iman etme karşılığında. Bununla beraber Allah günahlarını magfuret eder. Allah gıfır ve rahimdir buyurdu. keype izacina min kulli ummetin bi şehida o gün her ümmetten kıyamet günü her ümmetten bir şahit çıkaracağız bir örnek yani kim kime uymuşsa o uyduğu kimse onun için şahittir örnektir çünkü onu örnek almış her topluluktan her cemaatten her kavimden bir şahit çıkaracak onların örneğini çıkaracak yani seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Yani örnek sensin. Kimdir? Resulullah Efendimiz. Bütün cemaatlerden, kavimlerden, ümmetlerden, kabilellerden, topluluklardan örnek çıkarıp Resulullah Efendimiz'in ölçüsüne vuracak. Ne kadar uymuş. Ne kadar uyumuşsa o kadar oyun şahididir. Şahitliğini yapar. Onlara uyanlar da ona göre Resulullah Efendimize uyumuştur veya uymamıştır. İş kimde bitiyormuş? İş şahitte bitiyormuş. Eğer şahitler Resulullah Efendimizin şahidi ise Resulullah Efendimiz onun üzerinde görülmüşse yani. Evet. Haliyle, ahlakıyla, tavrıyla, evet, ameliyle, imanıyla, teslimiyetiyle takvasıyla, Allah'a yakınlığıyla hayride idi annesiniz. Ona uyanlar da o kadar Resulullah Efendimizi örnek almış olur. Evet, böyle yaptığımızda Allah buyuruyor. Onların hali ne olacak? Yelmizin yahudullezine keferu ve asavur resul O gün, o kıyamet günü yoldan çıkıp peygambere, Resulümüze asi olanlar yerle bir olmayı isteyecekler. Toprak olmayı isteyecekler. Yerin dibine geçmeyi isteyecekler. Çünkü Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemez kimse. Yani kendi kendini kandırmıştır. Ama orada kimse Allah'tan bir şey gizleyemez. Resulümüze asi olmuşsa işi bitmiş. Wa yaumana'su fi kulli ummetin shahida. O gün her ümmetten, her kavimden, her cemaatten bir şahit çıkaracağız. Aleyhim min enfusihim. kendi nefislerinde. Vaci'na inabi ke şehida. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ala ha ula yi ve nazzalna aleyke'l kitabe tibyanen li kulli şey'in ve ve rahmeten ve beşra bil muslimin. Evet o gün seni de onların üzerine şahit olarak getireceğiz. Biz sana bu kitabı her şeyin bir Beyani, açıklayıcısı olarak indirdik. Allah'a teslim olanlara Müslümanlar içinde hidayet olsun diye, rahmet olsun diye müjde olsun diye indirdik. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتِيَا بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz bir Resulü gönderdiğimizde sadece Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye göndeririz. Yani seyredilsin diye değil, kabul edilsin diye değil, kendisine itaat edilsin diye göndeririz. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِزَّلَمُ enfusahum. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde, kendi kendilerine zulmettiklerinde, yanlış yaptıklarında, günaha düştüklerinde, nifaka düştüklerinde, şirke düştüklerinde, cavuke sana gelseler, sana geldiklerinde, festegferullah, sen de onlar için istiğfar etsen, onlar istiğfar etse, festegferen lehumur Resul onlar Allah'a istiğfar etse, Resul'de onlar için Allah'tan istiğfar bilese. Neceledullah'e Tevvab'an Rahima. <gülüyor> Allah'ı Tevvab ve Rahim olarak bulurlardı, bulurlar. Devam ediyor çünkü. Demek ki biri kendine zulmetse, Allah'ın Resulü'ne gitse ama önce kendisi istiğfar etse Allah'a istiğfar etse, Allah'ın Resulü'ne sen de bizim için istiğfar et dese, o da Allah'a onlar için istiğfar ederse ne olur? Allah'ı Tevvabu ve Rahim olarak bulurlar dedi. Yani Allah onların tevbelerini kabul eder, rahmetiyle onlara muamele eder. Dua istenir mi, istenmez mi? Bunu buradan, Allah'tan öğrenmek gerekiyor. Demek ki Allah'ın Resulü'ne gidip benim için istiğfar et demek doğrudur. İstiğfar edince de evet, Allah tevvab rahim olarak Allah'ı bulurlar. Yani onu affederim, mahfiretini kabul et, mahfiret ederim. Tevbesini, bana dönüşünü kabul ederim. Ben de ona dönerim demektir. Tevvab rahim. Allah Resulullah Efendimiz'e buyuruyor. Kadınlar biat etmek için sana geldiklerinde onların biatını al dedi. Onlar biat etsinler dedi. Neye karşılık? Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina yapmamak, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir şey uydurmamak, iyilikte sana karşı gelmemek hususunda sana biat edeceklerse onların biatını al. Onlar için Allah'tan magfilet dile, Allah gafur ve rahimdir buyurdu. Allah ve melekleri peygambere selat ederler. Ey iman edenler tam bir teslimiyette siz de ona selat edin. Onu destekleyin. Onun arkasında yürüyün. Onun bıraktığı emaneti taşıyın. Buyurdu. Ey imanetini iddia edenler Allah'ın Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın gazabından sakının. Allah semi' ve alimdir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. Önüne geçme demek sadece yürürken önüne geçme demek değildir. Ona karşı edepli ol. Bununla beraber o bir şeyi söylediğinde sen başka bir şey söyleyip onun önüne geçme. Ona yolu göstermeye çalışma. Sen onun arkasından git demek Yori o gösterir, sen onu takip et demektir. Evet. Yine, ey iman ettiğini iddia edenler, sesinizi evet. Allah'ın Resulünün üzerinde sesinin üzerinde yükseltmeyin, evet. Peygamber'in sesinde daha yüksek sesle konuşmayın, sesiniz onun sesinden yüksek olmasın buyurdu. Birbirinizi çağırdığınız gibi ona bağırmayın, onu öyle çağırmayın. Yoksa siz farkında olma, olmadan amelleriniz boşa gider. Sadece ona karşı yaptığınız saygısızlıktan dolayı amelleriniz boşa gider. Onun için edebi olmayanın bir şeysi olmaz yani. Sesi kaba olmuş, o ayrı. Allah onu zaten ayırdı, ayırdetti, etti. Buyurdu ki, o peygamberin yanında sesini alçak tutmaya çalışanlar, Allah onların kalplerini takva ile imtihan etmiştir. Onlar için bir magfiret ve büyük bir ecir vardır. O divarın arkasında Evet. Sana seslenenler var ya onların çok bir aklını kullanmıyor. Yani birbirini çağırdıkları gibi dışarıdan seni çağıranlar onlar aklını kullanmayanlardır. Kafaları ermiyor, akılları ermiyor. Yine yani hala işin ciddiyetini anlamamışlar. Eğer onlar sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah ve gafur ve Rahim'dir. Ya eyü'llezîne âmenû inzâeikum fasikûn bi nebâ. ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler bir fasık size bir haber getirdiğinde. Bir fasık nasıl bir haber getirir? Kötü haber. Kötüleyici haber. Kötü haber tek kelimeyle. Evet, fasık olduğuna göre kötü haber getiriyor. Fetebeyyenu, onu beyan ettirin. Ne demek beyan ettirin? Onu araştırın demek değildir. Evet. Oytaki Allah araştırmayı yasaklamıştı. Fela tecessesu buyuruyor casusluk yapmayın. Başkasının katasını, kusurunu, yanlışını araştırmayın. Onu haram kalmış bir kere. Fetebeyyenu, onu beyan ettirin. Ne demek? Bunu ona sorman lazım, ona beyan ettirmen lazım. Bu haberi niye getirdin? Senin buradaki amacın nedir? Bunu yaparken neyi kazanacağını umuyorsun? Benimki biri geldi, falancı adam şöyle şöyle yapmış dedi. Böyle bir yanlışı var dedi. Onu beyan ettirmen gerekiyor. Pasık haber getirmiş, onu beyan ettirmen gerekiyor. Bunu niye söylüyorsun bana? Bunu söylerken neyi kazanacağını umuyorsun? Beyan ettirmek böyledir. Senin buradaki çıkarın nedir? Senin derdin nedir? Zaten biri bir fasık, bir haber getirdiğinde biz ona bunu beyan ettirirsek o bir daha o haberi taşımaz. Suçun yarısı bize ait olmuş olur. Beyan ettirmediğimiz için. Yani sen falancayı getirip bana çekiştiriyorsun niye bunu yapıyorsun sen bundan neyi kazanmayı umuyorsun niye bunu yapıyorsun anlat ne kazanacağını umuyorsun bekliyorsun yani Allah onu beyan ettirin dedi basıkın getirdiği haberi en tusibu kavmen bi cehaletin yoksa cehaletle bir kavme bir topluluğa, bir Cemaate, kötülükte bulunursunuz. Fatüs bihu ala mafe altum nadimin. Böyle olunca ne olur? Sonra cahillikle yaptığınız bu yanlışınızdan dolayı pişman olursunuz. Pişman olmamak için onu beyan ettirim Yani o geldiği kötüleri sen de kötü düşündün, kötülük yaptın, sen de kötü konuştun cahillikle yanlış yapmış oldun bu durumda sen o yaptığından dolayı pişman olursun <gülüyor> pişman olursunuz bunu böyle yapmayın bir fasık haber getirirse onu beyan ettir önce zaten fasıkın haberi bellidir kötü kötüleyici evet. yerici küfürle idham edici, her ne olursa olsun Allah onu beyan ettir dedi, öğretiyor. Ayet devam ediyor, bilin ki Allah'ın Resulü aranızdadır. Eğer o birçok işte size uymuş olsaydı elbette ki size uyduğundan dolayı siz sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı ve sizi, size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulmuş olanlardır buyurdu. Eğer biri imanı seviyorsa, mümini seviyorsa, müminin imanını seviyorsa o mümindir. Bununla beraber o fasıklığı, çirkinliği, Şüfrü de sevmemesi lazım ki mümin olsun. İsyani sevmemesi lazım ki mümin olsun. Yoksa hepsini birbirine karıştırıyorsa bu münafık olur. Mümin olmaz. Müminlerden iki topluluk çarpışırlarsa onların aralarını bulup düzeltin. Eğer biri haksızlıkla diğerine saldırıyorsa, saldırıda bulunursa evet, siz de o haksızlıkla saldırıda bulunana karşı Allah'ın emrine dönünceye kadar yani barışa dönünceye kadar Allah'ın emrine dönünceye kadar onunla savaşın. Onlarla savaşın. Eğer onlar dönerlerse, pişman olurlarsa tövbe ederlerse bu durumda adaletle aralarını bulun ve adil davranın. Muhakkak ki Allah Adil davrananları sever. Ne yaptı? Müminlerin kavga etmesini, savaşmasını yasakladı. Eğer ikisinden biri ısrar ediyorsa, hep beraber toptan o saldırana saldırın dedi. Toptan saldırınca ne olacak? Duracak o. Durunca devam etmeyin dedi. Hemen aralarını düzeltin, adaletle aralarında hüküm verin. Allah adil olanları sever. Yani Allah müminlerin asla tartışmasını, münakaşa etmesini, savaşmasını, kavga etmesini asla ve asla kabul etmez. Allah'a ve Resulüne karşı asi olanlar innellezine yuhadunallaha ve resulehu kubitu Gerçekten o Allah'a ve Resulüne karşı asi olup Allah ve Resulü'nün koyduğu sınırı tanımayanlar, kema kutibel lezine min kablihim, evet, sınırı tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışanlar, kendilerinden öncekilerini nasıl alçaltmışsak onları da öyle atsatacaz. Ve ilki kafirine vakit enzal na ayetin oysaki biz apaçık ayetler indirmişiz, her şeyi beyan etmişiz, her şeyin sınırını koymuşuz, çizmişiz. Ve ilki kafirine azabını. Kafirler için. afsaltıcı bir azap vardır. Allah'ın ve Resulünün koyduğu sınırı tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışanlar. Kendileri din üretenler. Allah'ın hükmü budur diyenler. Allah'ın hükmü olmadığı halde. Ya da biz böyle istiyoruz diyenler. Allah'a ve Resulü'ne iman edenler asla Allah'a ve Resulüne başkaldıran kimselere sevgi göstermezler. O, onların yakınları olsa bile, akrabaları olsa bile, babaları, çocukları, kardeşleri olsa bile, aşiretleri olsa bile. evet Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerine imanı yazmış, onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları atlarından ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan, Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın taraftarıdırlar. Muhakkak ki Allah'ın taraftarı olanlar felah bulmuşlardır. Felah bulanların ta kendileridir. Onların Allah'a ve onun Resulüne karşı baş kaldırıp ayrılık çıkarmaları dolayısıyladır ki, kim Allah'a karşı baş kaldırıp ayrılık çıkarırsa muhakkak Allah cezası şiddetli olandır. İnneredine keferu ve seddu en seviliilda. O kafir olanlar bir de Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve şakur <gülüyor> resule min beadima tebe yenerlehumur huda. Onlara hidayet kesin belli olduktan sonra ayrılık çıkaranlar itiraz edenler, zorluk çıkaranlar. Lâ yedurullâhe şey'a. Onlar hiçbir şeyle Allah'a zarar veremezler. Onlar kendileri zarar görür bundan ve tu a'mâluhum. Onların amelleri boşa gitmiştir. Boşa çıkar. Evet, onlara, münafıklara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin, Allah'ın Resulüne gelin denildiğinde o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün. Evet, onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Peki ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor seler de mi öyle yapacaklar atalarının dinine uyacaklar Bir de Allah kendi resullerini yalanlayanları beyan ediyor Resullerini yalanlayan bütün kavimleri Allah helak etmiştir. Buyurdu ki Nuh kavmi gönderdiğimiz Resulleri yalanladı. Ad kavmi gönderdiğimiz Resulleri yalanladı. Semud kavmi gönderdiğimiz Resullerini yalanladı. Lut kavmi gönderdiğimiz Resulleri yalanladı. Eyke halkı gönderdiğimiz Resulleri yalanladı. Kıyamet günü herkes Allah'ın Resullerini kabul eder. Cehenneme gidenlere cehennemin kapısındaki melekler soruyor. Size sizin içinden Resulleriniz gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? derler. Onlar da evet geziler. Allah'ın ayetlerini okudular siz ne yaptınız? Biz kabul etmedik derler o zaman kendiniz dua edin melekler derler çünkü o cehenneme gidenler o cehennemdeki meleklere, bekçilere bizim için dua et, dua edin Rabbimiz bizi mağfiret etsin ya da Rabbimiz bizimle konuşsun diyorlardı, onlar da kendiniz dua edin derler ama Allah Allah kafirlerin duasını kabul etmez resullerini kabul etmeyen kavmin duasını kabul etmez derler ve li kulli ümmetin resul her ümmetin bir resulü vardır her kavmin bir resulü vardır fe izaz resuluhum kıyamet günü onların resulü getirilir getirildiğinde kudiye beynehum bil krist aralarında Adaletle hüküm verilir. kimin, Kimlerin arasında? Kavimle, peygamber o Resulü arasında adaletle hüküm verilir. Yani ona ne kadar uymuş? Nasıl uymuş? Ona hakkı teslim edilir. Ve hum layüzlemun. Onlara hiçbir şekilde asla zulmedilmez. Onlar zulme uğratılmaz. Yani Allah bir kurun hesabını görürken onun Tabi olduğu Resulüne göre, hidayetçisine göre veya şahidine göre, örneğine göre muamele edecek. Ama her kavminde bir Resulü vardır diye Allah. O gün kendine zulmeden ellerini dişleyecek, keşke Allah'ın Resulü ile beraber bir yol tutmuş olsaydım, onunla beraber yolu yürüyseydim der. Onların yüzü ateşe, cehenneme döndürüldüğünde onlar derler ki, Eyvahlar bize keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere, Allah'ın Resulüne itaat etseydik derler. O kabul etmeyenler, inkar edenler cehennemin kapısına bölük bölük gelirler, sevk edilirler. Sonunda oraya geldikleri zaman, onun cehennemin kapıları onlara açılır ve o kapıları açan cehennemin bekçileri onlara derler ki size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne karşı karşıya geleceğinizi söyleyip uyaran sizi korkutan Allah'ın Resulleri size gelmedi mi? Onlar evet derler ancak azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Onlar sizi razı etmeye çalışırlar. Oysa ki Allah ve Resulü razı edilmeye daha layık değil miydir? Birbirinizi razı edeceğinizde Allah ve Resulü'nü razı edin buyurdu. Her neyi öğrenmeye çalışıyorsak mutlaka ayetlerden öğrenmeye çalışıyoruz. O konuda Allah nasıl buyurmuş, nasıl İzah etmiş, beyan etmiş, onu öyle anlamaya çalışıyoruz ki işi doğru öğrenelim. Kendi kendimize bir zanda, bir vehimde bulunmayalım. Ya da başkalarının söylediğine bakıp, onu, onun sözünü, onların sözünü Allah'ın vahyinin önüne koymayalım. Onun için ayetlerini anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizden bir şey ilave etmemeye çalışıyoruz. Her neyi öğrenirsek öğrenelim mutlaka Allah'tan öğrenmemiz lazım. Öyle ki Allah bizi hesaba çekerken, Allah bir kulu hesaba çekerken kul orada tek başınadır. Ne buyuruyordu? Andolsun ki bugün seni ilk yarattığım gibi tek başına huzurumdasın. İlk yarattığım gibi. O gün nasıl benimle baş başaydın, bugün yine benimle baş başına tek başınasın. Allah bize sorsa, kulum şunu niye böyle yaptın? Niye bunu böyle düşündün? Ne dememiz gerekir? Ya Rabbi sen söyledin. Sen böyle vahyetmiştin, ben onun için böyle yaptım. Diyebilelim. Diyebilmemiz lazım. Yoksa, Ya Rabbi falanca böyle söyledi. Allah alacağın cevap, peki ben ne söyledim? O öyle söyledi de, ben ne söyledim? Demez mi? Her ne olursa olsun, Ya Rabbi sen söyledin. Sözümüz bu olmalıdır. Ben sana itaat ettim, senin vahyine tabi oldum, senin Resulüne tabi oldum diyebilmemiz gerekir. Eğer bunu diyebiliyorsak korkmuyor ve endişe etmiyoruz. Yanlış anlamış olsak bile, Ya Rabbi sen bana verdiğin akılla, ilimle, marifetle ben bu kadar anladım deyince Allah bize azap eder mi haşa? Onun için imanımızı Allah'ın vahyine göre düzeltmemiz gerekir. İmanımızı Kur'an'a arz etmemiz gerekir. Aynı şekilde imanımızı Allah'ın Resulü'nün imanına da arz etmemiz gerekir. İmanımız O'nun imanıyla ile eş midir, değil midir? Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de O'nun iman ettiği gibi iman etti buyurur çünkü. Bakacağız biz de onun iman ettiği gibi iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Allah hangi sorumluluğu evet, peygamberine, Resulullah Efendimiz'e yüklemişse ona iman edenler de o sorumluluğun altına girmiştir. Ben Allah'ın Resulüne iman ettim, ona indirilene iman ettim dediğimizde Allah o kitapta neyi vahyetmişse Allah'a söz verdik demektir ki Ya Rabbi, sen her neyi söylemişsen ona iman ediyor, onu kabul ediyor. işittik ve itaat ettik. İtaat ediyorum diyorsun. Yoksa iman olmaz. Evet. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Ne yaş ne kuru bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışız dedi. Allah bununla beraber onun açıklanması gerekir. Denizde mürekkep, ağaçlar, kalem olsa Allah'ın kelamını yazsanız Mürekkep biter, bir o kadar daha deniz getirseniz o da biter ama Allah'ın kelimeleri bitmez dedi. Bu Kur'an tefsir olmaz dedi. Bize düşen nedir? Ondan kana kana içmektir, içip büyümektir. Hazreti insan olmaktır. Yoksa ben onu komple anladım, öğrendim, bildim, öğretiyorum. Ürün manası budur demek yanlış. Bir deryayı bir tasa sığdıramazsın. Sen deryadan içmeye bak. Herhangi bir iddiada bulunmamız da doğru değildir. Bizim tek bir iddiamız olmalıdır kulluk. Ben Allah'a kul olmalıyım. Kul olma iddiasında olmamız gerekir. Yoksa ben en doğruyu ben yapıyorum, en güzeli ben yapıyorum, en üstün benim, Allah'a en yakın benim. Yanlış şeyler bunlar. Bir tek iddia olmalıdır. o da kulluk iddiası. Bu iddiayı kime yapman gerekiyor? Allah'a. Ben senin kulunum. Bu iddiayı kendi nefsine yapman lazım. Sen Allah'ın kuluysun. Kulluğunu yapacaksın demen lazım. Yani kulluğunu Allah'a ispatlaman lazım. Başkalarına değil. Kendini beğendirmen gereken, sevdirmen gereken, rızasını kazanman gereken Allah'tır. Başkası değil eğer başkalarının hesabını yapıyorsak herkes benden razı olsun ya da şunlar benden razı olsun beni öfsün, beni sevsin dediysem sen onları Allah'ın önüne koydun demektir ki bu şirktir. Kim yaparsa yapsın. Yapan cemaat olsun, tarikat olsun şeyh olsun o fark etmiyor. Onun derdi Allah'ın rızası değil. Başkasının rızasını Allah'ın rızasını önüne koymuş demektir. Mümin Allah'tan Kaşşet duyar. Allah'ın büyüklüğünü bilir ve hiçbir şeyi onun önüne koymaz. Ne sevgide koyar, ne itaatte koyar, ne tabi olmakta koyar. Hiçbir konuda hiç kimseyi, hiçbir şeyi Allah'ın önüne koymaz. Aynı şekilde Resulünün önüne de bir şey koymaz. Kitabının önüne de bir şey koymaz. Ahiretinin önüne de dünyayı koymaz. Herhangi bir şeyi koymaz. Koyarsa ne olur? Koyarsa şirk olur. Şirki imanına karıştırır, iman bozulur. İman, iman olmaktan çıkar. Söylemiştim, bir tas suya bir damla idrar düşse o tas su haram olur. İmana da bir kelimelik şirk düşse, şirk bulaşsa iman haram olur. İman, iman olmaktan çıkar. O iman değildir artık. Yani ben her konuda Allah'ı kabul ediyorum ama... Allah'ın şu ismini 99 isminde bu ismini kabul etmiyorum. Dediyse küfre düştün. Allah'a şirk koştun. Allah'ın peygamberini kabul ediyorum ama şu konuda örnekliğini kabul etmiyorum. Olmadı şirk koştum. Allah'ın kitabını kabul ediyorum ama şu ayeti kabul etmiyorum. Şirk koştum, kaybettim. İmansız hiç kimse cennete giremez. Amelsiz girebilirim. Ama imansız hiç kimse cennete giremez. İman yoksa, gece gündüz ibadet halinde de olmuş olsa evet, o cennete giremez. İmanı yok çünkü. İmansız amel bir işe yaramaz. İman demek insanın kalitesi demektir. Kalitemizi yükseltmeye çalışmamız gerekir. Kaliteli, evet, İnsan olmaya çalışmak gerekir, kaliteli mümin olmaya çalışmak gerekir ki bu imanın kalitesidir. Ne kadar çok Allah'ı sever, teslim olur, itaat edersek o kadar imanımız kaliteli olur. İman kaliteli olunca amel de kaliteli olur. Kalitesiz bir imandan kaliteli bir amel meydana gelmez. Evet, zahiri olarak bakıldığında herkes insan gibi görünür ama Allah onun sizin suretinize, siretinize bakmaz buyurmuştu. Sizin gönlünüze bakar, kalbinize bakar. Senin içine bakıyor yani. İçinde ne var? Herkes kendi içini kontrol etmelidir, temizlemelidir, teskiye etmelidir. Mesela zahiri olarak baktığımızda bir kamyon, karpuz olsun, dışarıdan hepsi karpuz gibi görünür ama kestikimizde ne olur? Bakıyoruz biri olgunlaşmış, tatlıdır, öteki yiyilmez. Ne denir ona? Kelek. İnsan öyledir. Dışarıdan bakılınca hepsi öyle görünür. Hepsi insandır ama içi açılınca Allah işimizi biliyor. Kıyamet günü işimiz dışımıza çıkacak, ortaya çıkacak, amelimizi önümüze koyacak, kitabımızı önümüze koyacak. Herkes içindekini evet, dışarı çıkaracak. Onun için işimizi düzeltelim, olgunlaştıralım, kemale erdirelim. Olgunlaşmak gerekir. Evet, tatlanmak gerekir. Tatlı olmak gerekir yani. Allah hepimizi gerçek manada nebilerine, resullerine iman edenlerden eylesin. İmani anlayanlardan eylesin. Kendi kendini kandırıp iman ettiğini zannedenlerden eylemesin. Kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Allah hepinizden razı olsun.